Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler tesettürün hikmeti. Yani tesettür örtülme anlamına geliyor. Bunun hikmeti amacı gereği nedir? Neden bizi Mevlam örtülmeyi emrediyor? Tesettür sedir kökenden geliyor. Tekellüm teful babında örtülme gizlenme sakınma anlamına geliyor desettür. Tabii tabir vardır yani süte gerisinde askerin saklanması gibi yani sütre bir engel mani anlamına geliyor demek ki tesettür de insanın kendisinin örtülmesi, kapanması, gizlenmesi kime karşı, ne zaman gerekiyor başkana karşı göstermesi haram olan yerini örtülmesi demektir. Başkana karşı. Tabi bu başkalar deyince bunlar da bölümlü ayrılıyor bunda inşallah. Sıra bu konu inşallah. Önce inşallah Mevlamızın ayet-i kebe okuyun inşallah tebariken Mevlamız buyuruyor bizlere Nur Suresi 30. ayet 31'de Es-selamün aleyküm. Kul lil müminîn haberi. Kul ya habibim Muhammed'in söyle haber ver, bildir. Mevlamız genelde böyle hükmü mevla'mız. Yani peygamber dıştan madan. Eğer ayetteki emirler Allah'tan emirleri Direk Allah Teala hep bunları bize bildisiydi. O zaman peygamber dışlanmış olacaktı kardeşim. Bu mesele Mevlam önce peygamber buyuruyor. Ya Muhammedim, Habibim, Resulüm sen söyle veladır. Kul emir söyle, haber ver, bildiğanına geliyor kimler için bu? lil mü'minine. Kur'an'daki bazı emirler din nasi geliyor. Bütün insanlara bildir anlamına geliyor. Onlar imanla ilgili konuda. Bütün insanlar imana mükelleftir, mecburdur, iman etmektir insanlar. Ancak İslam'daki emir neyiler? Bunlar ise yalnız İslam'a gelipten sonra müminlerle ilgilidir bunlar. Bu iş Mevlamız buyuruyor. Habib Muhammed'im Sülhabib'e ver. Lin müminine müminlere. Müminin mümin kelimesinin çoğulu erkekler anlamına geliyor. Yani iman eden erkeklere Sülhabib'im. yeguldu min ebesarihim yeguldu gandı bir şeyi sıkmak, kapamak örtme anlamına geliyor. min ebesarihim gözlerini yumusun kapasınlar gözlerini. Burada min var. yeguldu ebesarihim olsaydı gözlerine her zaman kapasınlar. Anlama gelirdi. Her zaman. Burada min var. Min, buradaki min de çok anlamaya gelir min. Buradaki min anlamı min-i deniyor buna usulü fukuhda. Bazı zamanlarda yani gerekli yerlerde gözlerini yumursunlar kapasınlar. Mesela kişi yerinde, hanımla oturuyor. E hanımı vahşi açı mesela kapasın mı gözünü? Hayır. Annesi var, kızı var o zaman göz açık mı? Açık olacak. Ama demek ki yabancıya karşı gözünü kapatsın evlan buyuruyor vefsari. Yani Koni Kerim Allah'ın kitabı Celal-i Her kelimesinde, her hareketinde şu incelikli hikmetler o Koni Kerem'de. Yani insan Koni Kerim'e daldıkça insanın böyle imanı değişir insanın şaşkınlığı artar böylece. Kur'an öyle bir Allah kerâmı şanlıyor. Demek ki bir erkek, mümin erkek bakması haram olan bir kadınla hatta erkek bile olsa, erkeğin bile bazı yerden bakma haram olan erkeğe bakması, o gibi halde ne yapması gerekiyor? Gözünü yumması gerekiyor. Allah'ın emri Göz kaparanı kapamak Allah'ın emridir. Farz olduğu yerinde bu da bir ibadettir. İbadettir. İnsan yola giderken bir yamacı kadın bir şey gördü, açı şaşır, gözünü kapadı. Allah emrediyor diye ki şu anda yolda Allah'ın emri yerine getirdi. Hem de bir farz dedikçe, farz işe de şey. Aynı farz namazı gibi nafile değil bakınız. Farz namazı gibi, farz orucu gibi ki şu anda sevap alıyor. O kadar sevap alıyor böylece. Yani günümüzde çok zor. Zor ama sevabı da çok ama o Sevabı da çok böylece. Erkekler başkalarının edebilemeye bakmamaları gerektiği gibi böyle buyuruyor. Veyah fezu kendileri de edep yerlerini korusunlar, sakınsınlar, örtüsünler melâb-i yüreği. Erkeğin edep Hanefi mezhebinde göbeğinin altından dizinin altına kadar Hanefi'de. Göbek mahrem olmuyor erken göbeği. Yani bir erkeğin göbeğini görmesi haram olmuyor. Hanefi mezhebinde Hanefi'ye göre göbeğinin altından dizinin altına kadar. Diz haram oluyor. Şafii ise bunun aksiye. Göbeğin üzerinden dizin üstüne kadar. Şafi'ye Demek ki ikisinin de insan uygulamaya kalkınca ikisi hak olduğuna göre demek ki göbeğin üzerinden diz altına kadar erkeğin de edep yeridir. Örtülmesi farz oluyor. Yabancı yanında. Kim bu yabancı? İsterse isterse babası olsun. Ortamında. Yetişkin bir erkek delikanlı çocuk annesinin yanında, babasının yanında, kardeşinin yanında göbeğiyle ile dizi arasını açması haram oluyor. Aram oluyor. Yani bir erkek mesela evde şortla geziyor. E annesi var, işte kardeşleri var, şunları bunları var, aram oluyor. Aram oluyor. Evlâ bunu farz kılıyor bence. Hikmetleri ne? İnşallah sonunda o konuya geleyim inşallah. Sabahın sonunda inşallah. Peki ama ne diyor bazıları? Efendim işte benim kalbim temiz ama ben iyi göze bakıyorum diyor bazıları. Allah tarafın tabi cevabını hem evlâ mevlamızda. zalike bunu yapmak. Örtünmek ve başta bakmamak. Yani kişi kendini örtmesi, hedef yerini ve başına bakmaması nedir? ez Onlar için en iyi olan temizden ancak budur, Mevla buyuruyor. Budur. O kalp temizliği, işte benim kalbim temizliği, kardeş yüze bakıyorum. Bunlar geçersiz istihdamda. Geçersiz istihdamlar bunlar. Zaten bakamaz da. Konağ görüşürüz inşallah. peki bakın şu kürri arzayı, yeryüzünde yeryüzünde bu kadar insanlar var Her şu yazın sıcağında plajlarda orada burada yollarda Avrupa'da Amerika'da artık Afrika'da bu kadar insanlar böyle karma karışık insanlar bir arada açık saçık bakan gören daha oluyor Allah hepsini görüyor mu? evet Belamız buyuruyor. İnna Allah'e xabirün bima yasnagun. İnna Allah'e xabirün. Xabir en gizli şeyleri bilen. habir en gizli şeyleri bilen bela buyuruyor. Allah Teala xabirdir. Bima yasna'un neler yaparlas mı? Bak yani bakış değil. Bu bakışın dışında da elle dille gözle de başka korkun ne yapılırsa hepsi Allah bunların görüyor, biliyor. Yani hepsi bunlar kayda geçiyor. Ama defterine bunlar kayıt alınıyorlar ve mahşer günü bunda hepsi hesaba çekilecek. Mahşer gününde Yani bunu gerekiyor Mahşer günü ve mahşer günü böylece. İnsan bu da boş olabilir. Evet nefis ister insanın nefsini aşabilir isterse. Aşabilir. insan nefsini aşıp da böyle harama bakmazsa, tabi onun bir sevabı da var ama. Bir fiili yapmak günah ise, o günahı Allah için terk etmek onun sevabı da var mı? Hesabı da var. Allah Teala hemen bundan sonra Mevlan Kadınlar için şöyle buyuruyor. Hanımlar için de. Esbilla ve kul minati, Ve kul yine Habib-i Muhammedim yine söyle haber ver. Bu defa da lilmu'minati mümine kadınlar için. Mümine, kadınlara onlara söyle haber ver. Yevm-i yaludun da min ebsarihinde. Onlar da gözlerine yumsun kapasındar kadınlarda. Ne zaman onlar da harama bakmasındar kadınlarda. Şimdi kadının da kadına haram olan yeri var. Bir kadın diğer bir kadının göbek ile dizi arasına bakması haram oluyor kadının kadına da. Bir kız yetişkin kız Annesi orasını gösteremez. Mesela şimdi bazı kızlar azı reşans sayıları öyle diyelim inşallah evin içinde kız yetişin kız çocuğu e, şortla geziyor. Ya da etek giyiyor ama ete yandan yırtma etek kenarından. Kısa etek, yandan yırtmaçlı aşık. Bu yetişin kız çocuğu içinde evde iş yaparken, otururken kalkarken tabii dizi meydana çıkıyor. Yukarı dışarı meden çıkıyor, ama evde erkek yok, e, erkek yok ama annesi var, başka kardeşi var ya da misafir kadın var. Yani kadının kadına bile, veley annesi olsun, kızı kardeşi olsun, kadını kadına bile demek ki göbek ile dilersen bakması yine haram oluyor, haram oluyor. Ve Mevla buyuruyor. Demek kadınlar da böyle gerek erki edep yerine, kadınların edep yerine bakmaları kadın kadına da haram oluyor. Allah Teala Bizebri Kur'an-ı Kerim'de Mesebillah Velâ takrabü zina velâ buyuruyor Zinaya yaklaşmayın velâ buyuruyor Yani zina yapmayın değil de demek ki iman eden Allah bir diyen bir kişi zina edemez anlamına geliyor muhtemelen. geliyor Mevlam bunun için şöyle buyuruyor Vela takrabü zina, zinaya yaklaşmayın. Neden? Orada insanın manevi ölüm tehlikesi var. Bazı yerde yazar. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var diye yazar. Yani içine girme değil de yaklaşmayın yazıyor. Yaklaşmayın. Vela öyle buyuruyor, zinaya yaklaşmayın Onda da manevi ölüm tehlikesi var. Peki nedir zinaya yaklaşma? Nelerdir bunlar? İşte bazı organlar. Buraya Peygamber Aleyhisselatü'nü Hazretleri. Zaten Kuvane-i kerim i fesir, Peygamberimizdir. Aleyhisselatü'nü Hazretleri'dir. El-i'nani zina-hüma en-navaruh. Gözlerin yabancıya bakması Haram olan yere bakması nedir göz zinası oluyor bak demek ki kişi evet zina etmiyor ama bir kişi dikkatli sürekli böyle bakarsa gözüyle yabancı kadınlara tabi yabancı deyince tanım anlamına gelmiyor ben efendim ben onu tanıyorum yabancı değil o değil muhtemeler kimdir yabancı bir erkeğe. Hangi kadınların kızların nikahı ebediyen haramsa, onlar onun mahremi yakını. Eğer bir kadının bir kızın bir erken nikah düşüyorsa, işte o yabancı olmuş oluyor böyle. Işte. Mesela yengesi, abisin hanımı nikah düşüyor. Abisin nikahını düşer mi? O zaman kim düşmüş? Tabii nikah düşmez tabii nikah tabii. Bu abisi boşadı mı, bitti mi, bunu karşıya alabiliyor. Erkek küçük olsa büyük olabiliyor. Ya da öldü mü hemen alabiliyor. Efendim, amca hanım bakınız, yenge, o bile yamanç oluyor. Hele amca kızı, nikah düşüyor. Efendim biz almayız işte, biz ayıp oluyor. Ya Hatta almıyoruz, sen almayabilirsin. Zaten almamak daha iyi. Yani bazı sakıncalar da var, ama nikah düşüyor. Demek ki bir kadının, bir kızın hangi erkeğe nikah düşüyorsa onlar birbirine yabancı hükmüde oluyorlar. İşte bir kişi erkek. Nikaha düşen bir kadına kıza bakarsa, kaçtan bakarsa elinde olmadan böyle bir gözü göründü, başını çevirdi ondan bir güne yazılmıyor şey efendim. Ama tekrar dönüp bakarsa, dikkate bakarsa o zaman günah yazılıyor. Bu da göz zinası oluyor. Bunun gibi kulakların zinası da el istimav dinlemek. Bir insan bir yabancı kadında konuşabilir. Geriye kadar konuşabilir. Normal konuşabilir. Bir şey soracak. Mesela alışveriş yapacak. Bir şey yapacak. Konuşur. Ama bunun dışında öyle fazla labali olmak, hele böyle e, tahrik edici, böyle, e, haddi aşan şeyle konuşmak, bundan yerine göre mekul oluyor, harama gidebiliyor yerine göre. Tabi bu arada, elle dokunmak, bu gözden daha tehlikeli. Elle sürmek kadına. Hep hikmetlere var tabi bunları, muhteremler. İşte İnsanların nefsi, nefis var insanda, nefsin uyarılışı var, görüşü var, gözle de uyanır nefis, ama dokununca daha uyanabiliyor bence. Bunun için, elle dokunmak, göz ziransından daha tehlikeli bence. Tehlikeli. Bunun için, bir erkek, nikah düşen bir kadının, velev ki yengesi de olsa, Elini öpmemesi, dokunmaması gerekiyor, sakırma gerekiyor bu teremler. Sakırma gerekiyor. Her zaman tabii konuşulan konular bunlar. İşte zamanımıza çok zor, zamanımıza çok zor, çok zor diye. Evet, belki dünyada biraz zahmet çekeceğiz bu zamandayız. Çekeceğiz. Ama o ölçüde Allah katında sihabı da fazla bu zamanda. Yani bu zamanda bir insan. Bir sünnete bile yapışsa yüz hesabı var. Hele bir insan bir farzı yapışsa, haramdan sakınsa, artık onun sevabını Allah Teala bir ödüller. Şimdi gelir inşallah? Bakışın haramı Anlattı belli oldu inşallah şimdi. Haram bakmanın bir insan Allah'tan korkarak gözünü yumsa kapasa, elne baksa başını çevirse. Bunda da bir de sebibi ne? En nazartu. Buraya pek alışmadı yeri. En nazartu bakış. Yani bir erkeğin yabancı bir kadına Bakması, karamlını bakması. Nedir sehmün ok oktur? Nasıl ok? mesmûmun zehirli ok. Min sehami iblis, şeytanın oklarından zehirli bir ok. Yani şeytan kişi öyle vuruyor işte, insan kalbi vuruyor. Demek ki bir bakış. efendim işte ağaç ne gibi böyle, bası gibi görünüyor. Ama bakınız peygamber diliyle iş kadar rahmetli, iş korkuş derecede şeytan okları bir ok hem de zehirli bir ok. İşteimiz ok varmış tabii. Eğer ok zehirsizse o ok çıkarıldı mı? Tedavisi daha kolay mümkün olabiliyor. Ama oklara bazen zehir söylenmişten böyle. O ok çıksa bile tabii zehir etkisi olduğu için kurtulucu zor oluyor böyle şey. Yani böyle sakınmak gerekiyor. Femen terekaha havfe minallahi ta'lâ. Bir kimse, bir kimse, yolda, evinde, şurada, burada, mahremi olmayan bir kadınla karşılaştı. Kadında açık mı? Açık. Açık. kadında. Şimdi bu kişi, tabii, insanların nefisi var muhteremdiler yani evliada var. Peygamber ne Var. Var mı acaba? Devisi bak bak isteyebilir, Ama bu kişi Allah'tan korkarak benim Rabbim beni görüyor, biliyor. Şu anda bu amel defterime kayıt ediliyor. Yani video çekiyor. Kaydediliyor. Allah beni görüyor, biliyor. Yarın mahşer gününde burada bana böyle soracak diye. Bir kişi Allah korkusundan bakmayı terk ederse. Bakın burada bir incelik var. Allah'tan korkarak kişi bakmayı terk ederse. Bir de şöyle var. Mesela utanı da bakmadı. Bak francaya bak. Utanıyor bakıyor demesi nerede diye. Eğer başka bir sebepten yani kuldan utanarak kuldan korkarak eğer başka bir sebeple bakmasa haramdan korunuyor. Haramdan kurtuluyor ama sevap alamıyor. Bir kişi sırf yalnız Allah korkusuyla bakmasa hem haramdan kurtulduğu gibi Allah ona öyle iman veriyor ki fi imani fi kalbiye o kişi Allah'a bir hal veriyor hal veriyor ki şu anda o imanın halavetine kalbinde buraya bakınız. Yani, kişi o anda bakınız senden, yani ah, hay edemeyiz kadar büyük bir ecir var bunda böyle. Yani bir kişi düşünün, konu okuyor, nafile konu okuyor, sünneti tabi. Konu okuyor. Diğeri mesela, nafile namaz kılıyor. Fars tabi başka. Nafile namaz kılıyor. Biri yine Allah'ta zekh ediyor böyle. Diğeri biri de üç kişi Alalım Diğeri biri de bir hanım geçiyor Kız geçiyor Ama çıplak mı çıplak böyle O an içten bakmak istedi Aklına geldi ki Benim Rabbim beni görüyor biliyor Bana Rabbim bakma dedi diyor. Allah'tan korkarak Bakmasın gözünü yumsun Bir şey yapsın Onun aldığı sevap Öbürüne kat kat geçiyor O kadar sevap alıyor ki o anda imanın tadını kalbinde duyabiliyor. Bu kolay bir makam değil mektup de. yani imanın tadını alabilmek imanın bir tadı o imanın böyle bir hal feyiz böyle ruhsal zevk kalpte kişi bunu alabilirse alabilirse kişiye sonrası kolaylaşıyor. Bunu alabilmek ama bakınız demek ki böyle bir durumda Kişi bunu alabiliyor böylece. Yine buraya Peygamber Efendimiz Hazretleri İttekil meharime Tekün abeden nasi Buraya Peygamber Hazretleri İttekil meharime Haramlardan sakın bir Peygamber Haramlardan sakın koru kendini. Haramlardan Tekün abeden nasi İnsanların en abidi olursun. Bak. Abid ibadet edici demektir. İnsanların en abidi olursun. O da bir ibadet. Ortamdır. O da ibadet. Şimdi tabi günümüzde hayat koşulları çok karmaşık bir trend. İş, güç, hırs, telaş, gürültü, patırdı, hızlı bir yaşam hayat böyle. İnsan böyle bir ortamda efendim çekeyim de işte namaz kılayım, şunu bunu yapayım, arada bir şunları yapayım, tabi farzın dışında biraz zor zor bence. Demek ne kalıyor gereğe? Haramlardan sakınmak. Burada tabi ittakil meharime meharim haramın çoğulu geliyor. Haramın her çeşidinden sakınmak anlamına geliyor böyle. Efendim müzikten, gıybetten, yalandan, şundan, bundan tabi böyle bakıştan, bakıştan Demek ki bizim için bu dönemde şu ortamda daha kolay bizim muhtemelen. daha kolay bizim için kardeşi. haramdan sakınmak bu ne yapıyor? ibadetlerin de fevkine çıkıyor bakınız Peygamber buyuruyor tekün abeden nasi insanların en abide olursun bu Peygamber i̇şte bunun için azı cemaatimiz biraz da şu yaz mevsimlerinde yaz mevsimlerinde Tabii bir açılma, saçılma, çıplaklık alıp gidiyor. Yürüyor bu şekilde böylece. Peki neye açılıyor bu açlanır acaba? Neye açılıyor acaba bunlar? Tebuk Savaşı'na gideceği zaman mevsim tam Ağustos ayıydı. Ağustos ayıydı böyle. Hurmaların da tam ok yetiştiği zaman Taze kurmanı diştiği zaman. O yılda Medine'de, çölde, Tebuk arasında gayet muazzam bir sıcak vardı. Aşırı sıcak. Çöl yanıyor, yanıyor çöl. Temağustu sıcağı, çöl sıcağı. Yanıyor. İşte o anda Allah imtihan geldi Müslümanlara. Tebuk seferi. Uzak Medine'ye. Nasıl gidecekler? Tabii develerle muhtemelen, develerle içecekler böylece. Develerle gidilecek, yoldan su içecek ama nasıl su? Güneş ısıran su içecekler böyle. En az 70 derece buluyor su böyle. O su içecekler. Ekmekleri artık katı kutacak ekmek, ekmekleri taş ekmekler vereceğim. Onda doya şey değil, o da az verecek. Yiyecekler. Dedi ki o zamanki bazı münafıklar, Medine'de münafıklar, sesebillah, La temşru fil har dediler. Dedi ki Müslümanlara minhupu Medine'de sakın ha de? ha dediler. Böyle bir sıcakta şöyle çıkmayınız. Tehlikeli bu. Ölüm var mı da böyle? Dediler. Allah Teala cevabını gönderdi. Şu etikeme geldi. Sebille, kul daru cehennem eshedu harja etkilim Kul habim onlara söyle nahr cehennem, cehennemin ateşi nedir? Eşedü. Çok ama çok da şiddetli, harren, harret bakımından. Şimdi günümüze de tabi kızlar, kadınlar genelde niye açılıyorlar? Of piştim, sıcak diyorlar. Örtülemem diye işte, çok sıcak diyorlar. Ama Mevrem ne buyuruyor? Cehennem ateşi Bundan güneşin ısısından çok ama çok ama çok daha sıcak. Ne kadar sıcak? Lela bir teremler. Lokman aleyhisselam bir oğluna şöyle tavsiye ediyor oğluna. Yavrum günah işleyeceğin zaman önce bir parmağı ateşe sok. Bak. Ateşe ne kadar dayanabiliyorsan o kadar günah işe yavrum. Diye ateşe? O zaman günah işlem görmüş berdi atepler. bu şekilde sadece. Yani her günah, her günah eğer dünyada tövbe edilip de o günah teke edilip de tövbe edilip de ondan kurtulunamasa o günahtan Allah Vüceh onun tek şeyi o günah temizlenmesi ancak ateş olacak otepler olacak. Bu hemiz buna gerekiyor. Bir kadının genç kızı ölmüş. 15-16 yaşlarında kadının genç kızı ölmüş. Kadın tabi, tabi her anne baba öyle olduğu gibi o kadının da korası zaten yokmuş. Kadın da bu genç kızını kaybedince kadının dünyası yıkılıyor. Ağlıyor, üzülüyor artık her şey hayatı bitiyor. Tek şeyi kalıyor bir Ümidi tesellisi kızını rüyada görmek. Ah! Keşke kızı rüyada görebilsem bari. Tek ümidi bu. Tabi oraya gidiyor, buraya gidiyor, soruyor, soruyor, dualar okuyor, şunları, bunları okuyor. Bir gün geliyor gece rüyasında kızını görüyor musun? Kızını görüyor ama kızına bakıyor. Kızının ayakları alt kısımları bir de kızının kolları yanıyor. Kolları, dişten aşağıya kızın kolların yanıyor, eteklerden aşağısı yanıyor kızım böyle. Ateşli ama yanıyor. Alev. Başka yanmıyor kızım böyle? Kızını böyle görünce ya, ateşli görünce ah kızım daha fena oluyor şimdi, yavrum kızım, niye atla seni bu cehenneme, senin ne suçu var kızım? Ah anneciğim, ben dünyada kısa kollu giymeyi severdim anneciğim diye. Hemen böyle sokağa çıkıverdim kısa kollar diyor. Kızı başörtülüyormuş bak. Örtülüyor. Ama kısa kollu işe çıkmayı severdim. Bir de etem biraz kısa giyerdim diyor. Nerelerim açıksa şimdi ateş oramı yakıyor benim öyle diyor, diyor. Bir alim de örnek veriyor bu konuya. Bir alim bir mutfey buyuruyor. Dünyada güneşte aynen böyle oluyor buyuruyor. Güneşte. Şimdi güneşte gezen bir kadın Nereye yanıyor? Açık olan yerlere yanıyor. Mesela bir kadın hiç kolsuz da dışarı çıkmış, güneşte, çarşapada gel geziyor, onu o kadar yakıyor belice. Evin biraz kolu var, ona göre yakıyor belice. Yani etek de öyle, kol da öyle, baş da öyle, boyunda yüz öyle bakmuyor Adalet ilahi bakınız. Allah'ın adaleti dünyada bile. Dünyada bile bir kadın nerese açıyorsa açtığı kadar böyle. Birim bilim şaşmıyor bakınız. Birim bilim şaşmıyor. 10 santim kısa ona göre. Birim bilim şaşmıyor. Güneş öyle yakıyor. İşte Allah korusun cehennem de öyle, öyle olacak böylece. Mesela cehenneme giren kadınlar açık saçı gezdiğinden dolayı cehenneme giren kadınlar birine bakacaklar cehennemde, birini tanıyanlar bakacaklar, mesela biri başını hiç örtmüyor, onun başını alerde şeştini geliyor böyle, Öbürü yarım örtüyor, onun başını yarısın yanıyor, Öbürü kolu hiç yok oluyor, kısa kolu, kolu tamamen yanıyor, Öbürü de az yanıyor, ama diyecek ki, çok yananlar, ağzına yana bakacak ya ağır çekiyor, ağır çekiyor, çıkacak bu şekilde, keşke beni biraz da örseydim, ve az yanadı diye. E şimdi dünyada mesela Allah korusun bir insan bir kaza geçirdi. Kolunun bacağının kesilmesi gerekiyor. Kişi ne yapıyor şimdi o, o anda? Tamam ya kaza oldu, işte şeker yükseldi, her bir şey oldu mesela gangren oldu, kesilmesi gerekiyor. Ne diyor kişi? Aman işamazsa bir yerden kurtarın. Aman biraz daha az kesilse, kurtarılsa muhteremler. <gülüyor> Hatta geçen birisi gittin ziyaretine de ayağına kesilmiş de, yani doktorlar uğraşıyorlar, biraz da az kesilmeye kurtarma uğraşıyorlar bu şekilde haklı <gülüyor> verici. Uraşıyorlar. İşte aziz cemaatimiz Allah'ın bu vaadi muhterem vermiş. Allah korusun, bakın cehennem var muhterem. Cehennem var. Yani gafletle o cehennem gitmez, kaybolma muhterem Oraya giden kadınlar, kızlar ne kadar açık geziyorsa orası yanacak muhtemelenler. Ama dünyada, dünyada kolay var şu an elhamdülillah. Tevbe de allah Teala'ya ama önce örtünecek ama. Efendim ben açık geziyim mi tevbe Niye Neye benz o? E, evin lavabanın borusu patlamış. İçeri akıyor. Durmadan kadın halıyı siliyor. Mutfak lavaba patlamış. İçeriye pis su geliyor lavabodan pis su geliyor bence. Durmadan pis su siliyor ama yine gelir yine geliyor bence. Ne yapacak? Önce lavaboyu tamir edecek. O deliği kapayacak Ondan sonra silecek müstəyəmlər. Tevbe bu işte bu şekilde bence. Tevbe de bu. Şimdi muhtemelenme gelelim birden inşallah. Örtünmenin hikmetleri nedir? Teslete hikmeti nedir? Buyurun Mevlamız bizlere ahsız ayet 59'da besebillah Ya eyyühen nebi Ey nebi zişan Ey peygamber Ey rüsülüm Allah peygamza buyuruyor. Bakın dikkat buyurun. Bazı ayetlerde hemen kul geliyor yalnız. Kul hemen söyle geliyor. Burada ise Ya eyyühen nebiyyü geliyor. Ya hurufu edat, tembih, uyarı. Yani ey nebiyim, peygamberim, resulüm Allah buyuruyor. Peygamberimizle bir dikkat kesileşim burada. Hakikaten Meryem buyuruyor. Kul, söyle şimdi. Yani iş gelecek olan emir o kadar önemli Allah katında o kadar bu iş önemli ki önce Mevlam uyarı yapıyor peygamberimize. Önce uyarı peygamberimize. Habibi Muhammed'im uyarı böyle. Dikkat edecek. Arkada emri geliyor. Kul. Söyle. Kimlere? Li ez vacike önce hanımlarına söyle Zevcen'e. Hepiniz aynı emir tabi şimdi bence. Sevim'in has, hükme, am genel denir, denir bunlara. Habibim sen ve ümmetli erkeklere hepiniz söyleyin kime? Önce zevcelerinize, hanımlarınıza. Sonra ve benatike kızlarınıza. Bakın burada önce zevciye hanımına Sonra kızına geliyor. Neden acaba? E, bir insanın hanımı olmadan kızı olur mu? Olmaz mı mi Olmaz. Önce evlenecek, hanımı olacak. Olmazsa kız kızı olursa olacak. Kur'an her şeye bela bir usul ediliyor efendim. Vela buyuruyor. Habibim önce zevci hanımlarına söyle. Sonra kızlarına söyle. beni insanın müminine. Sonra bütün mümine kadınlara söyle. Yani önce demek kişi evinden hanımından başlayacak, sonraki kişi kızından varsa torundan başlayacak, ondan sonra yakın akrabadan başlayacak, ondan sonra denizsahil müminine, müminlerin bütün kadınlara başlayacak. Alim, Mevlam buyuruyor ki üzerine örtüsünler cilbablarını min celabihin celabihin cilbabın çoğulu cılbab baştan başa örtünen dış örtü mesela bugün baş örtüsü uzun parise gibi bugün bu şekiller böylece hepsi olabilir Melam buyuruyor Habiyim önce hanımlarına söyle kızana söyle, bütün mümine kadınlara söyle, bunlar cilbaplarını, dış öhtelerini örtsün Neden örtülmek için farz kılındı Müslümanlara? Zalike <gülüyor> şu an dolayı ki Ednan Yurefne felayu ta ki mümine kadınlar İman eder o mümin Allah'ın şeylilik kadınlar, kızlar, inananlar örtüsünler ki bunlar tanınsın bilinsin de bunlara eza olunmasın. Bunlar tanınsın bilinsin de bunlara eza olunmasın. Nasıl eza? Yani şimdi bakın muhteremler <gülüyor> ayetteki hikmetlere bakın böyle de. Örtülmedeki hikmete esrara bakınışlar. Demek ki bir kadın, bir kız, açımı saçılmış, of oh! demiş, sıcak demiş, artık yatak kıyafetiyle sokakta. O nasıl biliniyor? İffeti yok. Hayası yok. Hayası yok. Artık kendini teşhir ediyor. Gözlere teşhir ediyor. Ona eza yapılabilir. Nasıl eza yapılır? Yani göz bakışıyla göz bakışıyla ona bakanlar mutlaka kötü gözle bakarlar muhtemelen arkadaşlar. Ona kötü gözle bakarlar. Ama bir kız bir hanım İslam'a göre tesettürlü örtünü ise ona göre o kişiye kötü gözle bakamaz muhtemelen. Bir genç kız yola geçiyor. Hatta günahkar farsık erkekler bile bakınız, yani İslam yaşamayan farsık günah erkekler bile böyle Allah'ın teselliyle genç kızını görünce ona kötü gözle bakamaz ama türemler var. Devlan büyüyor, bak Onlara eza olunamaz, onlara kimse kötü gözle bakamaz, onlar Allah'ın koruması da onlar böylece. Peki nasıl onlara bakılır? onlara bakan kişi, eğer erkek bekarsa ona hangi göze bakar? Bak tam aradığım tipi zevce hanım diye bakar. Eğer ki erkeği bakar, efendim gelin arıyorsa bak oğluma tam bu uygun gelin. Efendim beka değil oğlu yok, kınışını şey. vereceğim. Bakar diğer kişi bakar, görse bir ne yapar? Ona bakarken heram da imanı gelişir böyle. Gözü sevinir, vicdanı sevinir böyle, Allah'a itaat eden kul ne güzel kız bak, evler kız diye, ona sevinir bak muhtemelen işte. ona sevinir peki bu bakışta ne başlıyor şimdi böyle. şimdi bu açık saçı gezenler zavallılar, zavallılar muhtemelen gafiller gerçekten onlar kendilerine dünyada daha zarar ediyorlar. Zarar ediyorlar böylece. Şimdi herkese nefis vardır muhtemelinde. Nefis vardır. herkese. Bu nefisinde menbaa, merkezi kalptir. Kalptedir böyle. Ama kalpte böyle uyumuşuk hale durur nefis. Bu nefsin sıfatları vardır. İşte biri şehvet, biri gazap, öfke, kızma. itiraz, kin, hırs böyle onur belli gibi sıfatları vardır. Bunlar herkeste vardır ama bunlar kalpte uyuşuk toplamı dururlar böylece. Dıştan bir uyarı ile görmek ile, konuşmak ile, ses ile dışta uyarı ile hemen nefis uyarılır. Uyarılır nefis. Uyarıldığı anda hem bu da bir genişleme başlar. Genişleme başlar. Mesela gazap da böyle. Oradan başlayalım inşallah. Gazap bir insan oturuyor, oturduğu yerde e buna biri hakaret ediyor, bir söz söylüyor bakın değil mi öyle? Bir söz söylüyor, hemen bunun kuvveti hareket hareketler genişler böyle, genişler. Bir erkek açık saçık bir kız gördü. O kadar açık ki artık yani şehveti tahrik eden böyle, uyaran dış etkiyle bu şekilde bir kız gördü. O hareket kim olsa olsun, kim olsa olsun Mutlaka onun nevsemi o anda harekete geçer. Genişleme olur. Nasıl ki genişleyen bir gaz icabında patlama yapıyor. Ya yani, tüpteki gaz böyle ısınınca genişliyor, patlama yapıyor. Aynen. Aynen kalpteki genişleyen şehvet de genişleyince patlama yapar böyle. Bu kalıba bedene sığmaz. Sığmaz. Ne yapar? Eliyle, diniyle, gözüyle bir şey yapsın istedir böyle bir şey. şey gözünü diker ona bakar bu şekilde peki bu bakmakta erkek günah girdiği gibi o baktıran kadın tabi günaha girdiği gibi daha bunun dışında bu ne zararı var şimdi bakış buna nazar deniyor buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el aynu hakkun el aynu hakkun bakış, nazar haktır, İslam'a bunun yeri vardır kesin demem nazar değinleştiğim budur böyle şey yine böyle Peygamber'e sosyetleri el aynı ilahır bakış, nazar insanı kabre deveyi kazana götürür insanı kabre ölüme kadar gidebilir böyle şey. ve deveyi kazana yani deve hemen ağır hastalanır, ölü gelir kesilir kazana gider. Demek ki bakın muhterem cemaatim şimdi şu bakışın nazar dediğimiz okunu var ya bakış, bakış insana bunun yeri vardır. Peygamber buruyor. el hakkun bu haktır sabiti doğrudur bu şekilde. İnsanı mazara kadarı götürebiliyor. İnsan etkilediği gibi hayvan da etkiliyor, eşyaya etkileyebiliyor. Bir kişi Art niyette, kötü niyette, hasetli, kısaçlık ile bir kişinin böyle arabasına, eşyasına, evine böyle çok kötü gözle dikkatli baksın, mutlaka zara gürü Hatta bazen eve kadınlar misafire gelirler de, zavallı kadıncağız işte onlara bir sürpriz olsun diye o gün yeni bir şey almıştır. Öyle zaman gelir ki bakar ki kadın, bardak birden böyle pat diye patlar. Çatlar böyle. Ses çıkarır böyle. Bazen sürahi evde durduğu yerden böyle birden pat diye patlar böyle tut gibi olur böyle şey. Bakın muhteremler. Yani bu nazar bakış İslam'da haktır, doğrudur. Olabiliyor. Olabiliyor. Eşeğe bile zarar veriyor muhteremler. Şimdi o zavallı, açı gezen kadınlar kızlar muhteremler. Onlarca, yüzlerce Art diyeti, kötü diyeti kişiler onlar çok uzun süre gözü gözüyorlar, bakıyorlar böyle, bakıyorlar. Peki ne oluyor bunlar? Bunlar eve geldi mi? Ne yapıyorlar? Uf, ay başın çatlıyor. İçine bir sıkıntı var. Ay patlayacağım, kalbim daraldı. Akmu teyimdir. İşten nazar bu muhtemelen böyle. Nazar dedim, ne, yap ne yapar nazar? Nazar kalbi sıkar. Kalmaazlan kalbisi kar, işi kar olur, baş çatla bu Nazar dur bu şekilde böylece. Demek ki açık gezen bir kadın, bir kızın dünyada bile sağlığı bozuluyor bu teyemler, bozuluyor bu şekilde. Nice ünlü dansöyler sahneye çıkarlar, orada zoraki yapmacı bir tebessüm der, şunlar bunlar böylece. Ama bütün göz onlarda emin ol işlerimizinin sıkıntı vakum berleşe. Böyle. Sıkıntı böylece. Surat abi ne oluyor bu? Zamanla bu sıkıntı, kalpteki, beynindeki sıkıntı olgunlara yansıtır muhtemelinde. Dolaşım sistemini, sinir sistemini harap eder. Harap eder, bunun salgıya gider muhtemelinde. Bu nedir? Bu onların içinde daha dünya cezası bu muhtemelinde. Dünya cezası var. Bak Mevlam buyuruyor, Habi Muhammed'in hanımlarına söyle, kızlarına söyle, müminlerin hanımlar, kadınlarına söyle, örtünsün der, tanınsın bilinsin Bunların müminedir. Bunların müslümedir. Allah'a kuran itaatleri var bunların. bilinsinler der. Fela yüzey. Bak. Onlara eza olunmasın. Onlara kimse kötü göze bakmaz, bakamaz. Mevla'nın koruması onlara bebeleyecek. Onlara bak iyi göze bakır onlara. Onlara bir şey olmaz. Demek ki açık gezenler mutlaka mutlaka hepsini bu vardır bebeleyecek. Eve geldi mi, uflama. Eve geldim böyle. Uf. ne oldu? Bugün başım çaktı ya. Çaktan tabi ya, 100 yüz bin kişiden baktı bu şekilde. Ay kalbinin sıkıntı var, darlık var kalbinin de. Valiye muhterine var işte muhterine Hatta on doktora gider bir şey bulamaz ona böylece. Tahlil bir şey çıkmaz ama böylece. Çünkü bu manevidir, ta tahlil çıkmaz. Bu tabii nedir bu? Dünya cilası muhterimler bu. Şimdi gelelim inşallah adı cemaatiniz. Bir erkek hangi kadınların nerelerine bakabilir? Bir hanım da hangi erkeklere ne şekilde görünebilir? Bir kadın, bir kadın evli ise evli ise Tabii nikah meşhur da devam ediyorsa, bak bu da var müteremler. Tamam evli ama Allah korusun bazı kişilerin nikah gitmiş ama ya Allah dini emanet sever, Kuran sever, kitaba sever, haramı günde on kere başlar başladım defa gider, nikah kalmıyor tabii da bu şekilde. Bu nikah ayrı konu tabii şimdi. Demek ki bir kadın evli ise ve kor korusu ile nikah meşruieti devam ediyorsa. Tabi bunun arasında beden her tarafı serbesttir muhtemelenler. Her tarafı serbesttir bunlar. Yalnız edep yerlerine fazla bakmaları sakıncalı beyne zarar verir muhtemelen. Onun için mekruğu vardır. Yani haram değil. Edep yerine en galeci yerine bakmalarında biraz sakınca var. Bu insanın beynine biraz da uğrutkanma sebep olur bu. Bunlar sakınma gerekiyor. Şimdi bir kadın kolasının dışında nasıl yapacak? O kadın mahremlerine nedir mahremleri? O kadına nikahı ebedi düşmeyenler kadına. Öyle birkaç tane evet. kadının babası başla Sonra erkek kardeşleri küçük büyük olsun sonra oğlu varsa kendi oğlu amca dayı dede evli ise kayınpederi yine kadın Eylül'te oğlu varsa Kore önceki aramından oldu süt anne süt teyze, süt hala, süt kardeş gibi ve damadı, damadı bunlar gibi bunlar kadının mahremi yani kadınla evlenemez hatta bir kişi bir kişi hanımını boşasa hanım boşadığı, ayrıldılar ayrıldılar hatta o ayrıldı hanım başkası evlense bile ama o gelinin kayınpederi onun babası kıymında yine mahrem oluyor bakmadılar oluyor bence yani oğlu hanımı boşamış o yabancı oldu ama bu kayınpederi o gelini başkası evlense bile yine bu kayınpederdir bu şekilde şimdi bir kadın böyle bir mahreminin yanında başı açık olsa haram olmuyor tabi bu zorunluk var tabi bunda beledi olacaklar, arada olacaklar. başı açık olabilir boynu açık olabilir kolu açık olabilir ve ayağının da dizden aşağısı açık olabilirse haram olmuyor tabi örtünse daha iyi daha iyi ama ev hali bu Tabii yazın iş yapıyor evde, oluyor, terliyor mesela. Olabilir. Demek ki bir kadın kendisi nikahı ebedi düşmeyen mahremi yanında başı açık olabilir, kollar açık olabilir, boyun açık olabilir, ayakta dizden aşağısı açık olabilirse haram olmuyor bu. Haram olmuyor bu. Bunun dışında, bunun dışında, bir kadının yabancı erkeğe karşı kim yabancı erkek? Amcolu yabancı erkek. nikah düşüyor. Dayı haloğlu, hala oğlu, oğlu, yabancı erkek nikah düşüyor. Almayım, almasan almasan. Sen, sen almışlar değil. nikah düşüyor. Bakın bir kadın yabancı erkeğin yanında. Hala olsun, amcaoğlu, teyze olsun, efendim komşudur, şudur budur. Hatta kaynı, kaynı. Yani korosun erkek kardeşi okunuyor. O bile yamucu hükmünde onun yanında kadın ne yapacak? Ancak yüzü ve elleri bilekten aşağısı görünebilir bu şekilde. O da bir odada yalnız kalmamaları şartıyla yani bir kadın bir erkekle nikah edilmiş erkekte yalnız kalmaları haram oluyor muhtemelen. Haram oluyor. Yalnız kalma şartıyla o kadar olabiliyor böylece. Bu sakırması gerekiyor. Şimdi gelen bir de mütevemler, bunlara kim uygula bunları, bunun sebibi ne şimdi? Beramuz büyür tilke hududullah. Allah bilir. Tilke işte bunu ne de bunlar hududullah. Allah'ın çizdiği hudut. Yani bir erkeğin kadının derine bakabilir böylece. Yani harita çizilmiş, harita çizilmiş haritası. Çizen Allah cezali efelece. Efendim işte ben kalbim temiz. Hayır muhtemelen. Yok muhtemelen bu şekilde böylece. Allah bu hududu çizmiş. Allah bu emretmiş. Ve men yutu illahe ve resülehü. Kim Allah itaat ederse. Kim Allah peygam'a itaat ederse. Yani kafadan değil muhtemelen. Örf, adet, gelenek değil. onlaşma gerekiyor. Efendim işte bize bu şekilde ayıp olur. Ay muhtemelenler. Örf, adet, gelenek. Bunun harçla Kuran'ı geçemezler bunlar, Bunları yıkma, aşmak gerekiyor bunları da. İşte kim ki Allah'a, Peygamber'e itaat ederse. Yud-ı hılhü Allah onları cennetine dahil edecek cennetine. İlahir cennetin modaçına vasıfıra geliyor, kurulayacak. Yani ağaçları olan, alttan nehirler akan, kökü sarı olan böyle cennetlere girecekler. Bunlar tabi tabi e, cennetin güzelliği muhteremler anlatılamaz böylece. Yani şunu anlayalım ki cennet deyince ondan daha güzel bir şey yok olamaz. Bu yani cennet bu iş muhtemelen. Hatta halk arasında bile inanmayanlar bile, bile efendim cennet gibi derler. Cennet gibi derler. Yani cennet ondan daha güzel bir şey olamaz. Böyle şey. Bir insan ne istiyorsa cennete muhtemelen. Bir insan nasıl yaşam istiyor? Nasıl ortam istiyor? İş yerdi mi ton cennette. Bir de burada bir kelime okuyayım gene. Bela bürüyor. Halidine fiha. Bir de orada eveli kalınacak. Bak. Güzel bile burada kalacak. Eveline cehenneme gideceksin ama işte birer hafta, işte bir ay tatil değil. Orada eveli kalacak. Peki o da iki şiye kalacak. Ne gerekiyor? Tabii bir hayat iz gerekiyor. Yani ölüm olmayacak anta ölüm olmayacak abrada hastalık olmayacak yaşlılık olmayacak hatta bakın Mustafa hemen cennette cennette tıraş yok cennette böyle efendim işte berbere gideyim dokşuna gideyim o da kim beber olacak ne kim beber olsun cennette böylece cennette her şey bol bol bol bolluk bolluk velam olacak kullarım yiyin için Kullanım yiyin için kullanım, yiyin için kullanım, daha vereyim, vereyim, yeter ya Rabbi, yeter ya Rabbi, ya ne yapalım o kadar bol mu bol, e, kimsenin başı aramayacak orada muhteremler, kimsenin canı sıkılmayacak, darlı gelmeyecek, hanımla kavga yok, hanımla kavga yok orada muhteremler, her şey yerinde, her şey güzel böyle, hep iyi orada burada, ne gerekiyor buna? Allah'ın çizdiği hududa riayet, gözetmek itaat gerekiyor bundan İşte Mevlen hudu çizmiş muhtemelen. Yani bir erkek bir hanımın işte hanımının mahreminin yabancı olarak içeri oluyor. Neresine bakabilir? Yine bir erkek başka erkeklerin velev ki oğlu olsun babası kardeşi olsun neresine bakabilir? Yani bir erkek biliyorsunuz, diğer erkeğin göbek düz bakamaz bakanmaz. Bakanmaz. Evde yetişir oğlu efendim şortla kalkıyor. Dedi ki, oturuyor sofraya oturuyor. Şortla oturuyor bu şekilde. Babaya haram oluyor. Anneye de haram oluyor bu şekilde. Şimdi i̇şte, velah buyuruyor, kim Allah'ın şihzuda itaat ederse bunun yere doğruna direk cennet olacak. ''Ve men ve resûlehû'' Kim de? Allah'a, peygambere asi olursa, olursa ya. Allah Allah'ın hudut, çiğnemiş, açmış bunu böylece, yani ne olacak demiş, bakmış, haram bakmış, el sıkışmış, şunları yapma, bunları yapma, efendim kızana, gelinle, aman yavrum örtün, demizler üzerine, üzerine varmama, varmama, Ve-i te-adde Ki Allah hududunu aşağıda şiğinerse. <gülüyor> Tabi bu da ilahır. Bunda yeri, Allah korusun, cehennem hüterinde. Yeri cehennem. Yeri cehennem. Nedir cehennem? Ne kadar kötü bir şey varsa, işte hepsi cehennemde varmıyor. Yani insan neden hoşlanmıyor? İnsanın sevdiği ne varsa, ne varsa, Cehennem bu muhtemelen böyle. Cehennem böyle cehennem. Cehennem kap para. Ateş var cehennemde ama o ateşe kırmızı ışık vermiyor. Kara. Bak, ateş. Dünya ateşinden çok ama çok daha fazla ıslah araydı. Ama ışık vermiyor böyle ateşi böyle. Kara böyle. Kapkır olacak. Allah buraya gelen kişiler daha girerken da yanma başlıyor böylece. Daha yanarken böyle. Daha kapıdan daha girişinde yanmaya başlıyorlar. Allah yüzey yanacak böylece onlar. Yanacak. İlk anda önce alev oradaki insanların yüzünü yakacak, yüzü yanacak. böyle. Tabii dudak yanacak. Başı, yüz, iskelet kalacak böyle. Göz duracak mı? Kulak duracak, diş duracak. Tabii ne olacak? Diş sırtacak bir şey olacak. Yani insanda insan orada böyle çirkin bir görüntü olacak böylece. Tabii sonra Allah o işe girince herkes orada, yaptığı günahın çeşitliğine göre azap olacak ebedece. Azap olacak orada. ve bu azap çekilmez muhteremden ebedece. Çekilmez muhteremden ebedece. Yani dünyada işte açılayın da, saçılayın da efendim işte çağdaş görünüm olsun. İşte toplumda aşağılanmayayım. İstediğim makam mevkiye geleyim. Gibi böyle dedenlerle bir kişi Allah odunu çiğnerse, aşarsa ne olacak bu dünyada? İşte beş anlısı yaşayacak, boşuna böyle. Yaşayacak ama, o da hayat değil ama. Az evvel dediğim gibi, mutlaka sıkıntıda olacak, buramda olacak, baş çatlayacak. Çatacak muhtemelen. Bir gün Peygamber otururken evinde Aleyhisselam Hazretleri, eve aşağı evlerimizin ablası oluyor Hazreti Esma kızı. Yani Peygamberimizin baldızı oluyor o geldi o geldi henüz daha örtülme emri yerine geldiği için tam tabi işi daha kavrayamamış Hz. Esma dışına güzel bir şey örtmüş ama evin içine girince Tabi örtüyü altı üzerinden sıcağı Medine'mine verer, kolları kısa bir yok ok derler kolları kısaymış böyle. İşte giydiği şey, henüz örtülme emri yeni geldiği için. İçeri girerde içeride kız kardeşi Ayşe bazımız peygamberimiz var, peygamber bak var. Hazreti Musa içeri girer girmez yüzü atılı örtüsünün, hem peygamberimiz akı dönüp akı, hem akısını dönüp bakma, hem peygamberimiz akasını döndü, döndü. Peygamberimiz hiç onun yüzüne bakmadan, yüzünü dörmeden Peygamberine konuştu onda. Esma, esma. Allah emri, işte eliyle örttü bırakılar şimdi. Bırakılar böyle, böyle şey. Bakın muktemler. Ne diyor bazılar şimdi? Efendim işte benim kalbim temiz. Peki haşa bir haşa. Peygamberin kalbi şeyi mi haşa muktemler? Değil mi Haşa böyle iş. Şey. Bu işin. Allah'ın emirleri umum geneldir böyle. Herkesi kapsar bunda, kapsar muhtemelenler. Bunları kapsar. Sonra bakın bir hikmeti de şu, öğretmenin hikmeti şu galilece. Mesela bir kişi annesinin bakının başına, yüzüne bakabiliyor. Koluna bakabiliyor. Kızına, kız kardeşine, geline bakabiliyor. Ama diz arasına bakamıyor, göbeke bakamıyor. Neden? Yüzde Annelik şefkati var. Yüzde kardeşi şefkati var. Bir kişi annesi yüzüne bakarken ona bir saygı duyar, şefkat duyar, merhamet duyar, sevgi duyar. Yüzde bu var. Allah yüzde bunu vermiş. Bir insanın kızının, gelininin yüzüne bakarken ona karşı şefkat, merhamet duyar. Verir, Ama ister ki kişinin annesi olsun, ister kızı olsun, İster kız kardeşi olsun, bir kişi edep yana bakarsa, ayağa bakarsa, orada başka işler muhtememine bakınız. O da şefkat yoktur muhtememler. Bunun için her zaman duyulur böylece, kardeşler bile bakınız, erkek, kız, kardeşleri bile, bunlar bir aralarınız kalınca, bir yolda yatınca bunlar, tabi bunlar bu sefer konuşmalarıyla, işte böyle mahrem, cinsel şeylere böyle konuşmaları beraber, Tabi hemen o cinsel şehvet duygusu tahrik edilir. Gelişler. Ne olur muhteremler? Hele kızlar bir açı saçıksa böyle kısa giyiyorsa tabi orada şefkat yok ayakkadan muhteremler. Yani dizinin yukarı orada şefkat yok. Orada anılık duygusu yok orada yok muhterem bu şekilde böylece. Bu işin ben haram kılmıyor bu şekilde böylece. Lillahi Teala Fatih.